Bokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar 16 Nisan 2014 Çarşamba sabahındayız. Saat 28:26 gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar tüm gayretiyle devam ediyor. Ha gayret. Hoktay, ha gayret. <Gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler. Maşallah ha? oktay denildi. Kuvvetli bir It o kadar da dolu dolu sesiyle bizim sabahımızı aydınlatıyor. Evet. Fire dışarıda hava yüksek çözünürlüklü bir hava var. Evet hakikaten sevgili dinleyiciler. Öyle olunca ona bir HD kalitesinde bir hava sizi bekliyor bugün. Çıkıyorsunuz pırıl pırıl bir havayla karşılaşıyorsunuz. Benzerlerini ancak HD televizyonlarda görebileceğiniz bir hava. Ben, benim bugün, ben bugün niye aksan tipi bir şeyle konuşuyorum ya? Görüyorsunuz. Aksan. E, Aksan. Görüyorsunuz falan filan diye böyle bir... Yok tam değil de ben de... Sert sert konuştum. Ne oldu acaba? Havanın etkisi mi? Havanın etkisi... Havadaki oksijen düzeyi artınca otomatikman ses tellerine de nüfus ediyor. Nüfus ediyor. Tabii. Kan deveranın da hızlandı. Tabii baharın gelmesiyle beraber vücuttaki kan ne yapıyor? İyi pompalıyor. En çok senin şu her şeyi bilimsel bir şekilde açıklamanı seviyorum Fahir. Yani, yani her şüphesiz şey... pek çok özelliğini seviyorum da. Yani ama en çok sevdiğim özelliklerinden biri... Yani ne olursa olsun bilimsel bir şekilde açıklıyorsun ya bana. Estağfurullah pek çok şey bilimsel şekliyle açıklanır. Benim zaten en büyük ee, şeydeki duruşum bu. Böyle küçük bir dükkan önünde her şey bilimsel olarak itinayla açıklanır. Kasada duran bir adam. Ve tavırlı be olarak bekliyor. Bekliyor. Anlayabilene. Para karşılığı mı? Dükkan dediğiniz için Yok sohbet muhabbet. Ve tabii ki hani bağış kabul ediyoruz. Biz para değil de para konuşulmuyor. Bağış. Bağış. Başlıp bir şeyleri kabul edebiliyoruz. Ne ile bağış yapılacağını yiyecek, takdirinize içecek, bırakıyoruz. Ne olursa yiyecek içecek veya nakit nakdi. Nakdi ve aynı yardımlarınızla ayakta duracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz siz de. Biz de iyiyiz. Tüm, Sağ, ee, ol. Sağ olun. Siz nasılsınız diye bir sorayım cevabınız havada kalmasın. Ben hasta olunca böyle beynime nüfuz ediyor o sanki grip mikropları. Yani mikrobik bir şey midir yoksa... Geçti artık ama herhalde faiz. Yo valla şimdi de nazal dediğimiz kısma geçti. Yani o, tamamen benim hikayem şu anda burun ve beyinle alakalı. Şimdi bazı e, dönemlerde bazı hastalıklar sabit olur ya. Evet. O onun gibi geldi bana bu. Bu dönem bahar işte Hı. demek ki benim bünyemin en hassas olduğu dönem bahar ayları ve tabii ki bu ayın e, kırmızı dolunay. Neydi? Kırmızı don. E, yok. Kırmızı dolunay. Ya ona en son akşam herhalde karar verildi kanlı ay deniyor. Kanlı ay ve o da ne kadar bloody moon diye geçer bazılarının tabiriyle. Efendim honeymoon, honeymoon olduğuna inanıyorsunuz da bloody moon olduğuna neden inanmıyorsunuz diye İngilizler sabahlara kadar birbirleriyle münakaşa ettiler. Ee, Valla dün bahsediyordu bütün başta dünya televizyonları olmak üzere. 500 yılda, son 500 yılda, 500 yılda üçüncü kez olmuş Oktay. Kanlı ayı. Buna daha düzgün bir isim bulsalarmış ya. Zaten bir, yani güzel bir doğa olayı bu. E tamam da işte. Yani müthiş içinde... bir doğa olayı. Hakikaten nefis görünüyordu ben. Yani televizyonlardan ve internetten gördüm. Çok güzel görünüyor Nefis. ama kanlı ay deyince... Başka bir şey bekliyor insan. Bir şey oluyor yani. Yani bir, insanın böyle o neşvesi, tutkusu... Mesafe giriyor araya yani evet, çok güzel. İçine değil. kaçıyor, içine kaçıyor. Türkiye saatiyle e, 8.58'de başladı ve 78 dakika boyunca sürdü. Maşallah 78 dakika dile kolay. E, Amerika'da bu bir dünya rekoru. Amerika'da milyonlarca insan bu tarihi ana şahit olabilmek için sokaklara çıktı ama maalesef ülkemizden... Yani Amerika'da ee, sokağa çıktılar diyor da gördüler demiyor çünkü. Gör, görmüşler canım. Görebilen gözlere diyorsun. Görebilenlere aşk olsun, göremeyenlere meşk olsun diyoruz. Ankara'da da tek bir yerden gözlemlenebiliyormuş. Tek bir nokta. Nereden? 3 kişilik bir alandan gözlenebiliyormuş. Bu Malazgirt Bulvarı'nın sonunu biliyor musun Fahir? Ee, Malazgirt Bulvarı'nın bir sonu olduğunu inanmak dahi istemiyorum. Var e, var. 4 şeritli 5 şeritli yol gidiyor bir yerde o sona eriyor. Bir, şey... bir duvarla. <Gülüyor> ha, tamam. O duvarın hemen sağ köşesi. Yanlış olmasın. Beri yanı değil. Sağ köşesi. Aa evet. Yani evi arkana aldığın zaman. o evin Sağda kalan köşesi. Duvarı oluşturan evi. Yok sol köşede O zaman solda sahip. kalıyor. Sol tamam çünkü o çok önemli. Orada böyle bir 3 kişilik bir alan var. Bir tek ee, oradan görünmüş Tam oradan görünüyormuş Ankara'da. Mesela eskiden o bulvar yapılmadan önce Esat 4 yoldan görünürdü. 500 Şimdi, yıl önce yani bu kaç yılında oldu bilmiyorsun. Çok, çok uzun. Şimdi 250 sen. yıl önce olmuş gibi geliyor bana. Çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sunan yetkililere. Yani kanlı ay. Tanrı Ay'ın belalı yolu diye de bir şey var. Ya ne kadar melanet şey varsa hepsi geldi ya. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir dönemden geçiyoruz? Mesela e, içinde bulunduğumuz dönemde tartışma ve sıkıntı getirebilecek koşullar falan diye yorumlamış. Tabii canım baba oğula oğul babaya, bunu. kardeş kardeşe sonra herkes babaya. Neydi bu şey bu metafizik ...ve bağlayanların... ...astrologlar mı denir buna? E, astroloji deniyor. Astroloji Metafiz değil mi? Neydi bu metafizikle... <gülüyor> ...gökyüzü hareketlerini... ...birbirine bağlayan şeyin... ...adı neydi onun? Hayır metafizikle Adını uğraşıyorum... ...diyen adam olur da... Metafizikle uğraşırken kendisi yani yerine... ...metafizik diyen... ...canını yerim. Çok teşekkür ederim. E, hukuki alanda tartışmalar. Hukuki tartışmalar. E, hukuki alan dediğin zaten tartışma değil mi? Başka bir şey mi Hukuki şey. Efendim böyle tabii ki efendim ne demek? Aleydi estağfurullah. Böyle bir hukuki şey mi var? Herkesin ki, kişisel hayatında yolunda gitmeyen ilişkiler. Baykuş gibi çöktü üzerimize ya. Aman, sanki bu ay olmasaydı her hepimizin ilişkisi on numara beş yıldızlı da. Ondan sonra ve e, evlilikler ve iş ortaklıkları çatır, çatır çatlayacaklar. bitebilir demiş bu kanlı ayın etkisiyle. Onu e, eşleriyle iş ortaklığı kuran e, iyi kişiler düşünsün. Çünkü Onların en zaten büyük double risk double altın tabii double double onlar için. Yoksa zaten herkesin e, o riski normal hayatta da taşıyor. Önemli olan risk faktörünü minimuma hatta başka bir deyişle minimuma indirebilmek. Teşekkür ederim. Hmm. Bak bunu da çok güzel açıkladığımı düşünüyorum. Çok güzel. Hakikaten bunu da bilimsel açıkladım. Fahir. Bir de e, magazin servisinden e, biliyorsunuz bu Sabahları'nın magazin servisimiz var. var. Magazin servisi geçen hafta kuruldu sayende. Hı. Evet. Geçen, geçen hafta perşembe günü müydü? Çarşamba mıydı Fahir? Yok. Sen düğüne Ne günü gittin? Pazar günü gittin. Sen gider ayak kurduk biz. Hayır gitmeden önce kurmadık mı? Yok tam şey de Pazartesi günü kurulmuş halde seni aldık yani. Çok teşekkür ederim. İlk günün pazartesi günü. Ee, Angelina Jolie ile Brad Pitt ee, ya bak Hakikaten artık şey gibi Ama açıklaması açıklama onlara ait değil He. Onlar hakkında ama onlara ait değil ee, Brangelina biliyorsun Brangelina ile ilgili eski kahyaları Kahya mı? Hı -hı. Nerede? Şatolarında kullandıkları kahyaları mı? Valla ne, ne yapıyordu acaba? Ne kahyası ya? Çocuklarına bakana kahya denmez değil mi ya? Bakayım <gülüyor> E, uşak mı demek kahya bir yandan da? Yok canım kahya dediğin şey hani şeyci yani onların başı kahya. Şef mi yani? Şef. Şef uşak şef, mı? Şef uşak. Şef uşak kah kahya denir. Öyle mi? Ve son 100 yıldır da bu kullanılmadı. Yani cümle içerisinde. Peki Bana bu... kahyayı çağırın. Kahya. Bu kahya aynı zamanda mesela atlardan falan da sorumlu oluyor mu? Eğer atın varsa neden olmasın? <gülüyor> Hayır benim ki e atın var. <gülüyor> ha. Atım var yani mesela 3-5 tane atı var. O senin dediğin Tamam seyis de onların başındaki başı, adam. Tabii kahya olur. Baş, o da baş seyisi Çiftlik olur. tipi bir şey düşünüyorsan tabii ki şart. Çiftlik tipi. Tabii o çiftliğin bütün adeta taşıyıcı kolon gibidir kahya. Yani her çiftlikte bir tane mi kahya olur? Vallahi Oktay senin ne tip bir şey düşündüğünü bilmiyorum. Nasıl... Ben tamamen şu anda Angelina Jolie ile Brad Pitt'in çiftliklerinin... ...organizasyon şemesini ee, çıkarmaya çalışıyorum Bayer. Abi kaç kişi çalışıyor ona göre ben bir şey söyleyeyim ama... 29. 29 bir kahya şartoş. Ama bence bölüm bölüm kahyalaştırıyor. Onun en başına da bir şef kahya. Bahir işte bak yine kahya o zaman Tabii en başa... En başa baş kahya. Valla bilmiyorum nasıl ayrıldılar. Artık çalışmıyormuş kendileri için. Ee, Bran için. Ee, ve bir takım açıklamalar yapmış çok özel sırlar verdi. 3 evlatlık olmak üzere 6 çocuğu bulunan çiftin. Demiş ki onların 6 çocuğu var ya, hepsi onların 3 evlatlık. Efendim, 3 evlatlık onların. Evet. Biliyoruz efendim onu. He. o biliniyor mu diye evden çık başını kaldıramıyormuş ki işten adam. He. Neyin bilinip neyin bilinmediğini ne bilsin? Bir de biri de evde çok eziyorlar. Onu da biliyoruz. Bu evde eziyorlar, eziyorlar. Yani dolaylı olarak eziyorlar o bu açıklamatek hakimi senin... var. Angelina Jolie. Doğru diyorsun. Nereyi bulsalar orada tavşanlar gibi sevişiyorlardı açıklamasını yapmış Kahya. O da Kahya'ya bir neşme olsun yani. Affedersin millet hası iki tane. Ee, çok güzel açıklama ya, ya. <gülüyor> gerçekten yani. Hani bir Kahya'nın yapacağı çok güzel açıklama da. Bu da zaten ayrılmış iş şeyin. Nalet gelsin de kimse de aa iğrençler her yerde sevişiyorlarmış diye de şey yapmazlar ki. Yani bence bunu <gülüyor> kahya ya hiç anlamamış hadiseyi. Niye? Niye? Ben niyesi var bence şey, gurur vesilesi falan olur bu hem Angelina Jolie için çok güzeldir. cinsel e be... hayatları var anlamında kullanıldı Ama, cümle Bu iyi, iyi anlamda kullanıldı diyorsun sen yani. Bilmem bunun nasıl tavşan... Tavşanla yani ben yok kötü anlamda kullanılmıştır tavşan, demiyorum da. Hem hayvan olarak sevindim hani mesela başka ne? bir şey olsa ayı gibi sevişiyorlardı falan dese orada başka tabii insanın... Orada da var Fahir. Orada da gerekirse Bir biraz zorlarsan şey de... iyi anlam var. Var var Öküz var. Öküz gibi sevişiyorlar sen de var mesela. Hani hayvan olarak o bazen hakarethane şeylerde kullanıldığı için yoksa tavşan. Hayır ama orada yani teşbih tahta olmaz. Biliyorsun Amerika'nın en önemli atasözlerinden <gülüyor> Bir biridir. Bir tanesi doğru. Yani o yüzden e, yani... Orada şey var, sincap gibi sevişiyorlar da bir tek belki şey olabilir. O da daha güçlendirici, o en güzel. E, o çıda en üst seviyede. Sincap mı? Evet. Tavşan sanki üst seviyede S gibi geliyor bana. Tavşan yok. Bir aslan bir tavşan ya bildiğimiz bu yoğun şey yok, yapan. Hep bir yoğuşan. Yok, yoğuşan dönemsel olarak evet e, aslanın da şeyi var da sincap her daim kalite. Yani nitelik ve nicelik açısından en üst seviyede. Neden? Çünkü az az yiyorum demiş, bir tane yiyorum fındık demiş. Acıktığım zaman hem de bir şu şekerimi şey yapıyor. Onun da etkisi onun var. Onun da etkisi muhakkak ki. Şükresiz ki. Yani sen diyorsun ki yandaş kahya diyorsun. Yandaş kahya yani valla. Şey yapmış. Vallahi öyle yapmış. İçeriden hala aslında çalışmaya devam ediyor. Ya Bence hiç bence işten falan ayrılmamış. Bu bildiğin PR yapıyor. PR yapıyor. Kahyalıktan başka bir eski kahya. Haklı ]dır. ilişkiler. Efendim hala. Faaliyetlerine geçmiş. Bir de çünkü Brad Pitt'te 40 küsur oldu. 47-48. Hala zıpkın gibi. Angelina Jolie deseniz zaten bugün e, benim diyen genç kızlara taş çıkartır. Çıkartır. Yani en, en son pizza... o kafa büyüklüğü de büyüklüğüyle çıkartır yani. <gülüyor> taş dediğimde dediğim kaya yani tipi bir şey. Evet. Ya vura vura çıkartır bence de kafayla. En son pizza yerkenki bir fotoğrafı var. Herkesin aklında Brad Pitt'in. O evet. yüzden belki. Ama demek kahve... ki adam harcıyor. Demek ki adam harcıyor. Kimse eleştirmesin. Adam harcıyor. hiç de gayet de güzel. yedi helal olsun. Çünkü zaten Brad Pitt'in Pitt yedi helal. 2'si haram. <gülüyor> diyebiliyoruz sevdiciler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Başta Kahya'ya ve Taş kahyaya gibi evin her tarafında fikfik fik, neşeli dakikalar geçiren Bülent evet. Vallahi o zaman şöyle bir bir bir rakset klasi ile devam edelim. Ondan sonra reklamlar falan fıstık. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.49 oldu bile saatimiz işte hayat böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçen süreye biz hayat diyoruz <gülüyor> evet, siz neler diyorsanız bu geçen süreye siz de bize ulaşabilir dediklerinizi aktarabilirsiniz neyimiz var? neyimiz var neyimiz yok hepsini dökeceğiz Fahir Berlusconi ile ilgili ceza netleşti evet ben de onu tam söyleyecektim ona bir bakabilir miyiz? parantez içi bir şey diyebilmemiz lazım 77 Parantez içi 77 mi? Silvio Berlusconi'yi biliyoruz ya. 77'ye bağladı diyorsun. 77'ye bağladı. Gerçi öyle bir terim var mı bilmiyorum ama artık İtalyanca'da var. Bizim Berlusconi hatta Silvio diye geçer. Silvio 77'ye bağladı. Vergi kaçırmaktan suçlu bulunan e, Silvio Berlusconi'nin cezasını nasıl ve nerede çekeceği belli oldu. E, Milano e, mahkemeleri e, 4, yıllık, 4 yıllık hapis cezası e, ondan sonra. E, bakayım başka ne var? Başka ne olsun ya 4 yıllık hapishane. zorunlu sosyal hizmete çevrilen derdi. ha Hapis cezası zorunlu sosyal hizmet. En güzeli Yakışan şey, da çevirilen. o yani. İtalya'ya yakışan bu. Evet. O yaşlı başlı adamı da ee, şey yapmamak lazım. Gerçi çalıştırıyorlar bir taraftan da. Sosyal hizmet dediğimiz şey o. Tabii canım gidiyor Hı. işte. Belli olmuş nerede çalışacak falan. Nerede? Tayini çıkmış yani. Tayini çıktı. Çocuklara şeylik yapsa ya ona en güzel ceza. Hani daha geçen konuşmuştuk bu Milano'nun ee, hemen kuzey tarafında. Bir şey var. Huzurevi var. Milona. Aa Milona Huzurevi. Bilgin en mi? güzel tepesinde. Şey vakfa ait. Ee, o orada çalışacakmış. Ne olarak? Huzurevi'nde. <gülüyor> orada işte şey ya. Parantez içi 77 olduğu için bana çok şey gelmedi. Orada yaşlılara hizmet verecek. Orada işte. İtalya'da yaşlılık kavramı nedir? Kendisinden genç olanlar da olabilir tabii Huzurevi'nde. <gülüyor> yani. Evet. O da bütün asaplarını bozacak ya. Yaşlıların orada. Hakikaten yani. Halis Koni mi asapları bozacak? E, e tabi 77 yaşında falan da yani gidecek orada adamlar olacak bir sürü. Öyle 70'lerinin başında. On, onların yaşındayken onlar huzur evindeyken o adam gidip bunga bunga partileri veren adamdı yani. Şimdi hakikaten. Zalımsın dünya, hayınsın dünya, adaletin bu mu dünya? Verir mi acaba tekrar huzur evinde ama yasaktır orada, herhalde huzur evinde. Anca şey var. yapabilir yani hikayelerini anlatırsa en güzel sosyal hizmet bu olur yani. yani ondan sonra geldiler işte öyle. Abi anlat. yemeğe gidelim şimdi de yemekten sonra anlatırım. Valla şöyle en az haftada bir gün ve o, en az 4 saat çalışmasına karar vermiş mahkemen. 4 mahkeme. saat masalcı dedelik yapacak orada huzur evinde. Ama ya bir şey söyleyeceğim hakikaten. Direkt en güzel ceza yatırsalardı iyi olurdu. Kendisi istemiş. Neyi? Huzurevinde çalışmayayım. Evet bu tip ceza. Sosyal hizmeti Orada bile kendine şey çıkarıyor. Orada kral gibi karşılanacak ya. Valla o yüzden yani. Ee, biliyorsun Fonduzione Sagra Familia. Fonduzione Sagra Familia. Nedir? Ne basit fayır? Sagra Familia Fond. bildiğimiz şey. Fonduzione ne? Fonduz, fon. Fonduzione fon. Fond. Fond. Sagra ba Familia. Vakıf gibi düşün sen onu. Sagra Familia bildiğimiz Sagra F Familia. Familia. Zaten biliyorsun bildiğimiz... Zaten Sagra Familia Ev. ikiye ayrılır. Bir La Sagra Familia. E, sakra Pardon, La Sagrada. Kutsal. Kutsal. Birleştir bunları. Hop bitti gitti. Kutsal Ev Vakfı'na ait bu huzur evinde az önce söylediğimiz huzur evinde 20 gün içinde işbaşı yapıyor. Ee, i̇lk ilk 6 ay içerisinde iyi hal göstermişse, iyi hal göstermişse eğer diğer yaşlıları memnun bırakmışsa, Tabi partilere başlamamışsa. Ya parti yapmaz orada canım o bu kadar da hikayeleri bari. anlat. Yapar mı fera Fazla sen bilmiyorsun yapar. bilmiyorsun. Yani benim burada 4 saat değil mi şeyim? 4 saat çalışmayacak mıyım? 5. saatten itibaren bir parti organizasyonuna girer. O after partiye girer. Bence 4 saat güzel bir parti verir. Ondan sonra her şey after party'de. İyi, iyi halini pekiştirmek için de yapar bunu. Bir yıllık cezasından 45 gün indirim alabilecek ve e, toplam cezası buçuk ayla sınırlı kalacak. Yine yani Eyvallah bir hapis şeyi ya. var. Taş attım da demiş kolum mu yoruldu ya. Hikayemi anlatıyorum. Güzel güzel. Geliyorum ondan sonra. Yalnız bu galiba şey var benim. E, Yalnız pardon fail 11'de eve dönmek zorunda. Çünkü cezası gereği. Akşam kalması yasak. E, saat 23'ten sabah e, 06'ya kadar evden dışarı çıkması yasak Beryüz Konya. Kuzulevi iyiymiş ya 23'e kadar rahat rahat. Gerçi onların da dizileri falan vardır büyük ihtimal. <gülüyor> ya erken <gülüyor> duyurlar ya? ya ne diyor? <gülüyor> yani nasıl bir sonuç raporu yazıldı bilmiyorum da Milano idare Mahkemeleri veya Milano Bölge Mahkemeleri tarafından şöyle de bitiyor ceza. Berlusconi ayrıca sabıkası bulunan arkadaşlarıyla da evinde görüşemeyecek. Ama yani... dışarıda görüşmesine hiçbir beis yok. <gülüyor> Temiz kağıdı alması lazım yani Aha, ziyarete göre. Evi geliyorlar bir de o tabi şeyli arkadaş oldu ayakkabılarıyla giriyorlar leş gibi oluyor her. Girerler o, o normal zaten. Girerler canım. girerler. O arkadaşları kim bir de onlar çıksın. Şeyi demek evdesi olursa demek ki yani. Yok aslında Silvio Puelanta gibidir ama. Işte, evdesi kötü. Pislikler. Vallahi onu da bağlamış mahkeme. Yani evinde görüştüğün adama da dikkat edeceksin diyerek ee, ve kimse gelmeyecek evine diyerek zaten 11'den sabah 6'ya kadar evde dışarı çıkması yasak. 11'den 6'ya kadar çıkmasın zaten ya. Ne işi var dışarıda o saatten sonra? Berlusconi'nin dublörü var mıdır? Berlusconi'nin dublörü olamayacak kadar şahsına minasır bir insan diye düşünüyorum ben. Yani uzaktan ama. Ha? Uzaktan canım. Yani illa öyle... Makyaj gibi bir şeyle... konuşmuş Bunga bunga partisi veren adam değil. Ha. Dublör dediğin. Tip olarak böyle giyindiği zaman. Vardır. sanki böyle çok yani böyle vardır gibi. Ben bir bakıyorum burada bir fotoğrafı vardır. Kesin var abi. Kesin vardır yani Berlusconi'nin. kesin abi dublörü bu. Bu kadar benzeyen bir adam vardır İtalya. Çünkü zaten Berlusconi'yi de İtalyana benzetirler faiz canım ya ya. Haso İtalyanın hasosu. İtalya'da. Vay, bay anasın ya. İtalya standartlarına ben göre. Ben sinirlendim biraz ya. Gidecek orada var ya ya arkadaşlarına hava atacak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya huzurevindeyim diye mi? Hayır huzurevindeyim diye değil. Huzurevinde emin ol arkadaşları vardır onun. <gülüyor> İlkokuldan falan, kreşten bu arkadaş, bu da benim kreşten arkadaşım. E ne olmuş, olmamış. Vallahi bilmiyorum, huzurevinde arkadaşı var mıdır, yok mudur ama arkadaş, bütün arkadaşlarıyla görüşemeyecek. Mahkeme böyle bir temiz kağıdı istediğine göre. En güzel göre. ceza, en güzel ceza. Gerçi şey vardı ya, yani bu hani belli yaşta insan kabul etmediği zaman yaşını şey oluyor. Hani yaşlılara hizmet ederek bir, öyle bir şeye giriyor. Benim annem de öyle, annem şimdi 86 yaşında. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Yani 10 yıl öncesine kadar annem sürekli olarak şeye gidiyordu. Nereye gittin ne diyordun diye sorduğumda yaşlı yaşları öyle. ziyarete gidiyorum diyordu. 76-77 yaşında ise. Tabii annemin yaşlı kavramı 90'dan sonraya başlar. Galiba orada şey var Fahir. Yaş e, yükseldikçe ayla, ay hesabı falan daha değerli oluyor. Yani mesela 76 ile 77 arasında... E, da olsa 16 yaşındaki yıl, bir, bir kişi yıldı. o böyle bir 3 ayı çok e, bir anda yaşlı kategorisine hürbete çevirerek değerlendiriyor yani. Evet, Öyle bir şart. şey var. E, ve Silvio Balisconi şey açıklamasını yapmış. Saygı duymuyorum ama tabii ki uygulayacağım diyerek e, mahkeme kararına <gülüyor> saygı duymadığını ama <gülüyor> bir uygulayacağını, uygulayacağını gösterdi Çok o, teşekkür ediyoruz. Rica hocam. ederiz. Bu arada e, Twitter'dan bize e, gelen bir hatırlatma var. Evet. E, Emrah Bey'den. Hı. Onu da söyleyelim. E, bir bir Programımızın başında tavşanları ve aslanları şey yapmıştık. Sincapları da söyledik. Ee, sincapları söylemiştik. Yoğuşma hayatında. Kuvvetli olan. Benzetme yapılacaksa başarı olarak görülen hayvanlar evet. diye. Ee, kaplumbağaları unutmayın demiş. 24 saat. 24 saat sürüyormuş kaplumbağaların şeyi, coşkusu. Coşkusu yani o tabii yedire yedire. Ama yılda bir defa. E, tamam işte. Kaplumbağaların öyle bir şey mi var ya? mevsim mi var? Yoksa herkesin bir hakkı mı var? Bilmem bir soralım ya. Bir kimi, bakayım. Ona kimi sorabiliriz ya? Benim bir arkadaşım var. Kaplumbağa terbiyecisi. Hemen onunla ben bağlantıyı sağlıyorum. Aha biliyorum ya. Güzel bir de şey var. Tipini ona. falan da biliyorum. Yandan bir şeyi var onun. Fotoğrafı var. var. var. <gülüyor> Çok güzel. Fotoğraf değil o. Fotoğraf değil mi? Değil ya. Vallahi aynı fotoğraf gibi ya. Çok güzel bir şey çektirmiş. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar... Canınız, wow! 9.11 oldu saatimiz. Yeni saatin başına hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. 16 Nisan 2014, çarşamba sabahındayız. Tüm bilgileri verdik dışarıda. HD kalitesinde bir hava sizleri bekliyor olacak gün boyunca. E, efendime söyleyeyim, herhalde siz de üstünüze düşen bütün görevleri like ile yerine getireceksiniz. En güzel kıyafetlerinizi şüphesiz ki, şüphesiz ki. E, temiz, yamalı olmasında problem yok, Ama temiz, temiz olması önemli. Temiz olması, e, ben sana temiz olması konusunda tam olarak güveniyorum. Şimdi sevgili dinleyiciler yeni saatimiz yeni bir başlangıç ee, ne yapmamız gerekiyor bir yarışma yapmamız gerekiyor. Zira Walk Walk'dan e, tıka unutma basar style'a. Bir, kafası ee, bir yemek, yemek ee, kazanacaksınız. Veriyoruz. veriyoruz değil. Biz vesile oluyoruz. Aynı Biz öyle. vesile oluyoruz. Veriyorlar biz vesile Ver, oluyoruz. Vermemiz gerekiyor. Fahir. Sahiplerine Biz sonuçta aracıyız. Evet biz aracıyız. Tabii Komisyonumuzu alırız. Yok hayır, iki, öyle o da, bir şey yok. Öyle iki şey bir şey yok. Bir şey yani o da değil. atıyorum mesela ee, şey yani bir şey, şey yani. geldi mesela o şeylerden geldi faiz Adını tavuk var bitirin. ya kızart, şey, kızartma yani. şey tavuk. Neydi o? Vokta tavuk. Ne deniyor ona? Bir şey tavuk. Eşkili acılı. Hayır ya Tatlıla başka bir şey. Eşkili. Prenses tavuk mu neydi o? Prenses değil Lolita. Lolita. <gülüyor> o da değil ya. Başka bir şey öyle tavuk. Mesela... Prenses tavukla Lolita tavuk yani ne, ne kadar ne kafalar ne ya? Lolita tavuk nedir ya? Enteresan Çok isimler hakikaten şimdi. yemeklere verilen enteresan isimler de ayrı bir konu. Yani Lolita tavuk ne ya? okta şöyle bir göz şeyle baktı acaba yarışma buraya mı doğru gidiyor çünkü başka bir şeyle başladık yok yok oradan yürüyelim onun üstünden bir tane alırız onun üstünden bir tane alırız böyle merhaba afiyet olsun falan diye böyle bir tane alırız ki e, dükkanımızda da yapmadığımız bir şey değil. şey değil değil Hakikaten Yapıyoruz. öyle dükkanımız derken tabii ki her şeyi bu kamera üstünden belirtecek olursak e, Arjantin Şubesine hemen çık sola dön yukarıdan odan dümdüz git sol tarafta bir solda kesen ikinci var. sokağın başının köşe tam Evet, güzel de tarif ettiğimize göre bugünkü yarışmamızda e, bir küçük kamuoyu araştırması bu tabi ki sosyal paylaşım e, dinleyicilerimizi daha iyi tanıyalım e, sizler belki bizleri biliyorsunuz ama bizler de sizleri gözlerimizin önünde canlandırmak istiyoruz Siz kime benzetiyorlar diye çok merakla şey yapıyoruz hani tanıdık ünlülerden olur e, aslında ünlülerden çıkarak ancak tabii. ünlülerden olur. olursa bizim de gözümüzde bir şeyler canlandırıyor daha çok ünlü olacak diye de bir şey yok, yok yani yok tabii Türkiye'nin bildiği ya da bizim bileceğimiz iyi insanlar. Yabancı da olabilir Türkiye. İlla Türkiye şartı Mesela Oktay seni kime benzetiyorlar? Ya beni şu aralar e, en son şeye benzetildim ben. E, saçma bir şekilde Samuel L. Jackson'a benzetildim. Samuel L. Jackson'a biraz karartma yapsak sana hakikaten. Zaten ortam karanlıktı. Düğünde, düğün mekanında ona benzetti. E, çok uzun süredir, 9-10 senedir görmediğim bir arkadaşım. Ya dedi ben dedi hiç dedi tanıyamadım Ya dedi hiç dedi gitti dedi bir dedi bir Sen dedi, dedi. Ne, ne yapıyorsun ya falan dedim. Ondan sonra e, samal edeceksin'a benzettiler. Bir, hoşuma mı gitsin mi dedim yoksa mı bozulayım mı dedim bir Yo, karar veremedim. Allah ben iyi bir şey çok... diye söylediği için şey, bir, yani, bir şey al ay dedim yani yok alakası yok ya oktayım ben dedim yani. Ondan sonra hemen da yıkıldı. Yani Samuel L. Jackson'la yola çıkan değerli arkadaşım. Ama ortam karanlık demek loş ışıkta farklı, Aha. aydınlıkta farklı L olabiliyor. L o zaman şey diye sorayım loş ışıkta sizi kime benzetirler? <gülüyor> Çünkü insan loş ışıkta e, hayal gücü gerçekten son derece hızlı çalışıyor. Mesela annemin arkadaşları beni e, ergenlik döneminde e, gözlüklerimle beraber e, Mesut Yılmaz'a benzetirlerdi. Fayr, okta uçlarda geziyorsun, uçlarda geziyorsun. <gülüyor> ya sonuç olarak benzeten adamı kısıtlayacak halim yok Fayr. benzetilen abi. adam olarak. Yani ama bu ikisinin arasında hiçbir de bir şey yok değil mi? Benzetilecek. Yeşilince loş ışık olursa her şeyi benzetebilirsiniz. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın kimde görüşüyoruz? Ekin uyar. Ekin uyar. Ekin bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Iyisiniz? Çok teşekkür ederiz Biz çok iyiyiz. Ee, sizi duyduk. Daha iyi olduk. Küçük bir yolculuk esnasında bize ulaştınız. Tahmin ediyoruz. Evet. Küçük bir yolculuk. Ee, sağdan sağdan yavaş yavaş. Kıy, kıy. Yüzden... Nereye gidiyorsunuz so Ekim Bey? İşe gidiyorsunuz? Yok. Okula gidiyorum. Ne kadar güzel. Hangi okul, hangi servis? Bir servis değil. Araba, e Atılım Üniversitesi. <gülüyor> <Atın> <gülüyor> hangi bölüm? Ekim Bey. Hukuk. Hukuk, Hukuk. Hukuk okuyorsunuz. Hukuk okuyor evet. Ekim Bey. Peki çok güzel başarılı. Evet. Kaç, kaçıncı sınıftasınız Ekim Bey? Üç, üçüncü sınıftayım şu anda da vizem var ona gidiyorum. Ay, başarılar ne, vallahi. Ne vizesi onu da da başarılar diliyorum tam nokta atışı olsun çünkü. Eşya, eşya hukuku. Eşya hukuku. Eşya hukuku mu? Mesela bu eşyanın Hı -hı. hukukunda var. Evet aynı. Cümle öyle. Cümle içinde kullanmak gerekirse. Yani eşya hukuku olarak ne ya, ya, ya? Eşya hukuku ne? Hani aldım verdim senindi benimdi nasıl oldu kimden kime kaldı o tip mi? Evet, aynen o tip. İşte malın e, diliyeti olsun, mülkiyeti olsun, kime ait olduğu işte korunması falan o şekilde. O şekil, bu şekil o malı koruyacağız. Peki kime benzetiyorlar sizi Ekim Bey? Yeterince loş bir o, ışıkta. Yani ben hiç benzetmiyorum kendimi ama bir arkadaşım e, bir süre önce Tayfun'a benzetmişti beni. Bir de bir vardı o zamanlar. Hangi Tayfun? Ee, hani eskiden bir popçu Tayfun vardı ya. Hadi yine de iyisin, dediniz. hadi yine evet. iyisin mi? Evet evet hadi yine iyisin, iyisin. o, o tayfun Saçlarınız yani, falan ya. nasıl peki yani benziyor mu saçlarınız yoksa Biraz böyle favorilerim uzun falan ama saçım çok uzun değil yani o tarz değil Ama gerçekten yani enteresan bir şekilde abi sen tayfuna ne diyorsun ya falan dedi Orada bir de gururunuz ya. okşandı mı Ekim Bey yoksa tayfun ne la diye düşündünüz mü Şimdi bir iki saniye şöyle oldum yani hakaret mi ediyor yoksa övüyor mu Yok canım niye? Diye. sadece bir tespit yapmış arkadaşınız. Tayfun'u nasıl hatırlıyorsunuz siz biraz daha bir e, arkadaşını sizden büyük mü arkadaşım dediniz? Büyük biraz büyük evet. Büyük mü? Büyük ustanın damadı, eski damad, damadı damad, diyebilir bilinir. Diye büyük usta dediğimiz de Kayahan'dır. E, onu da bir Hı. kere Hı. daha hatırlatalım bilmeyelim. Peki Ekim Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere ediyorum. eşya hukukunda başarılar. Çok teşekkür başarılar, ederim. Başarılar sınavımızda. Hoşça kalın. Evet. Ama orada nasıl Ekim Bey'in içine şey yapmışsa e, servis değil araç dedi. Bak, ne, neye, neye araç dedi ya? Huzusi aracıyla gidiyor sınavına. Serviste değilim araçtayım dedi. Hemen geldi e, dinleyicilerimizden Twitter'dan. Ayfer Hanım demiş ki e, çok değerli çok nezih insan. Ayfer Hanım demiş ki Filiz Akın. Filiz Akın. A. Yalnız benziyor Ayfer Benzi Hanım Evet ya hakikaten Ayfer Hanım Filiz Akın'a benziyor. Vallahi doğru. Evet ya evet dedim. dediğim... Şey, e eline su dökemez ama... Yani hakikaten. Filiz Akın. Ee, Filiz Akın kim oluyor derler. Benziyor. Filiz Akın'ı da Ayfer Hanım'a benzetirler. Çok. Hakikaten ama yani bilmiyorum işte ne derler? Ee, kıs kısmetliydi gerçi herhalde Filiz Akın'da. Elmayra e, isimli dinleyicimiz çok sevgi dolu olduğum ve insanları bağrıma bastığım için Elmayra adlı çizgi film karakterine benzetiliyorum demiş ki. Twitter'da da zaten kullandığı isim o. Ay ne kadar güzel. Elmayra'yı bir şey yapabilir miyiz? Ben Elmayra'yı tam olarak şey Böyle yapayım. sıktırıp ha, şey yapıyordu ya. Seveceğim seveceğim tavşan evet. seni içime sokacağım peki. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Aykut. Nasılsınız? Aykut hoş geldiniz. Teşekkürleriz Neredesiniz Aykut Bey? Şu an Opti'ye doğru gidiyorum. Şu an Opti'ye doğru geliyorsunuz. Biz Opti'de olduğumuz için siz Opti'ye doğru evet, geliyor pozisyonundasınız. ben pozisyonundasını. doğru geliyorum. Evet. Ne kadar güzel peki o Aykut Bekliyoruz sizi Aykut Bey buyurun. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Oktay Bey. Buyurun. Ee, Sizdeki hem de benzeriz bilmiyorum da samarayacak geleceksin demiştiniz. Evet. Ee, ben kafamda siz Seth Rogen'sunuz. mu? Evet inanılmaz Yok, Kafamda tipiniz de öyle. Kafanızdaki evet, tipiniz mi yoksa yani. onu onu bir iki kişi daha söyledi ya bana. Seth her dinlediğimde Seth Rogen yani. Hani ha, dinle, bir dakika dinlediğinde bir de. Evet sesinizden. Sesiniz birebir e bir aynısı. Hadi Seth birebir ya. e bir aynısının Vay yani be. bu kadar olur ya. Biraz bana özenir ya Seth. Yani Aykut. tip olarak Samuel <gülüyor> L. Jackson. Ses olarak Seth Rogen. Daha ne olabilir ya? Dünyanın en Anan mükemmel... Bu, beni kime benzetiyorsunuz? Madem öyle sesimden... Çok üzgünüm sizi birine benzetemiyorum sesinizden. Sağ olun Aykut yani Bey. Ben de, de sizin sesinizi ama. bir şeye benzetemedim diyeceğim. İnşallah size de öyle derler. Peki sizi kime benzetiyorlar Aykut Bey? Beni Arda Turan'a benzetiyor arkadaşlarım. Arda Turan? Yani yani Arda Turan'ı biraz daha kepçe kulaklısı olarak düşünebilirsiniz. Bakayım şöyle. Gözümde canlandırınca. Bir kere simit yerken görmemiz lazım sizi. Ne kadar benziyor onu test etmek için. Hoşunuza gidiyor mu Arda Turan'a benzetilmek yoksa? E, e, tabii ki gitmiyor. Niye gitmesin canım? Gayet sempatik bir fitbolcu. E, sordum Fahir o da söyledi Aynen, ben... ya hem futbolla pek günah, hem kendisini pek Aykut Bey daha acısını söyleyeyim yüzden, biliyor sana. musunuz? Yani Arda Turan'a yine siz bir şeye benzetiliyorsunuz. Ben hiçbir şeye benzetilemiyorum. En acısı da bu. <gülüyor> Hayatta benzetilebilecek hiçbir şeyim yok. Düşünebiliyor musunuz? En acısı bu. Ama bu daha güzel bir şey bence. Yani, e, eşsizsiniz. Yüniksiniz. Yani ama gönül almayı da biliyoruz. Siz de flörtörsünüz Aykut Bey. Yani aradan <gülüyor> hakikaten gönül almayı da çok güzel biliyorsunuz. Teşekkürler. Çok arkadaşlar. teşekkür ederiz. sağ teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşça Hoşçakalın. Kalın. Ondan sonra bakalım. Ee, Nurhan Erbil demiş ki... Ondan sonra değil ondan sonra cığıma. Cığıma olacak. Türkçemizi güzel kullan. Çok oklar. özür dilerim. Ee, zarif hareketlerim nedeniyle Züccaciye'deki file benzetilirim genellikle demiş. Züccaciye'deki fil? Yani böyle bir ha. hani zarif hareketleriyle... Hiçbir... Ya vallahi var ya yani inanılmaz. İrem Hanım Monika Bellucci derler demiş. <gülüyor> İrem mi? Hayır İrem Ünal. Ha İrem Ünal. Ha İrem Ünal gene ben bir gü gülebilir miyim? İrem Hanım'ın başına bir şey mi geldi acaba ya İrem Hanım? Ya vallahi aramadı, aramadı ya. ya. <gülüyor> vallahi aramadı ya yani. uyuya kaldı. Ondan sonra İrem İnal ee, hakikaten Monica Vallahi Bellici. şey demiş zaten. Yani Monica Bellucci derler söylemi sahip demiş. Ha. Biraz da utanana sıkılı söylemiş. Ya niye? Ya, niye utanıyorsun? utanıyorsunuz bir canım? İnsan vallahi. Monica Bellucci'ye benzetiliyorsa ne kadar güzel. Beni tam olarak Melis Birkan'a benzetiyorlar diyerek Arzu Hanım ee... Yalnız fotoğrafını koymuş Arzu Hanım. Ve Melis Birkan bu çalışmayı kim yaptı bilmiyorum ama hakikaten çok benziyor. Bakayım. Baksana Fahir. Bir tarafta Melis Birkan Bir tarafta... şeyde oynayan e, hanımefendi. Pek çok şeyde oynayan tabii ki, Ama en çok ıssız adamla. Issız adamla e, tabii. Ay, ne kadar güzelmiş dinleyicilerimiz. Valla harikalar. Günaydın efendim. Arzu Hanım da onun şeyini alır yani. Günaydın. Hı. Alo. Alo. Merhaba. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Fartan ben. Alpan. Sertan. Sertan. Evet. Sertan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sertan'da. Hoş bulduk. Ee, beni e, arkadaşlar kimseye benzetemiyor ben biraz kendimi benzetiyorum. <gülüyor> biraz kasarsan benzetiyorum diyorsunuz. Buyurun. Evet. Kim? Ee, Mirkelam'a. Kime? Mirkelam'a benzetiyorlar. Mirkelam'a. Mirkelam. Evet. Benzetiyorlar demeyin benzetiyorum deyin ya. Koşarken. Koşarken. Bayağı olmaz Koşarken galiba herkes koşanlar birbirine benziyor galiba ya hareketleri garipliğinden galiba o. Normalde yapmadığımız bu hareketler ya, yani. Ama normalde koşmasın. Yani. E, evet gerçekten benziyorsunuz diyorlar arkadaşlar. Ama sadece koşarken mi? Yani yandan dururken falan. E, <gülüyor> <gülüyor> Ay, dururken de benzetiyorlar ya yani biraz zorlayınca dururken arada, de. Arada. Ama öncesinde koşmak lazım. Yani koştu mesela durdu bir yerde yani, kahve içiyor. Değil, o zaman baya. Biraz daha fazla benziyorum. Sertan Bey siz kaç yaşındasınız? Ee, olaya duruma göre değişiyor. Yeni bir bitki. Bu ne Bayan arkadaş olayınca biraz daha küçük yaşıma. Daha küçük göz. Kaç, normal şartlar şu anda, altında kaç yaşındasınız? Şu andaki duruma göre. Normal 41. Normalde 41 yaşındasınız. Evet. Maşallah sesiniz vallahi 17-18 o derece. Öyle yani görünüm de öyle. Ben hani e, şimdi uygun değilim. E, arabada merak ettim. Twitter'dan e, resmini gönderebilirim. Tamam Twitter'dan tamam. resminizi e, hasretle bekliyoruz Sertan Bey. Bu yönünüzde de Mirkelam'a benziyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek Bey. üzere. Çok Görüşürüz hoşça kalın. Ee, ondan sonra Vallahi bakayım. Dinleyici koleksiyonu gibi olacak. Yani çok güzel bir dakika. Çok güzel dinleyicilerimiz varmış hakikaten böyle Var. yan yana gelince. Hakikaten e, sen söyle ki Erten e, Kerem Erten demiş ki saçından ötürü George Clooney e, veya eski şeyde bir tane takım elbiseci var ya onun erkeğine benzet çok net olan bir takım elbiseci var ya He. her tarafında böyle bir dükkanların her tarafında boy boy fotoğrafı olan bir adam ona benzetiyorlarlenme. Valla şu anda walk and walk erkek diyeyim de ben Fahir. Tamam. Başka bir marka veremediğimiz. Fotoğrafı için. var mı? Fotoğraf kime? Ama bir fotoğrafını göndersin biz de kim o da... e, tabi canım, o benzetmez. Gönderir sevgi dinleyiciler. Lütfen. Zeynep Hanım beni Can Dere'ye benzetiyorlar ama ben benzetmiyorum. Keşke benzesem demiş. Bakayım. B bütün çok güzel ifade etmiş kendisine. Bakayım diye bir şey yok Fahir. Bakma diye bir şey yok. Sevgi dinci, kime benzetiyorsanız lütfen Twitter'dan hatta Twitter'dan gönderenler lütfen ricadır. fotoğraflarınızı da gönderin. Günaydın efendim. <gülüyor> Merhaba günaydın. Merhaba, Hoş geldiniz. Yaz ben. Yaz beye hoş geldiniz. Neredesiniz? Hoş bulduk. Bölümdeyim şu anda. Okuldayım. O zaman hangi okul hangi bölüm? Hacettepe Kökücüre diyeyim ben. Hacettepe hangi bölüm? Kökücüre. hücre Vallahi e... var ya helal olsun ya. O kadar güzel bölüm ki. Hacettepe Kökücüre. Güzel. Ben bunun üstüne bir çalışma yapacağım. Sizin o, e, şey bölüm maaşınız yok tamam mı? Yok ediyorum. zaten evet. O bölümün şeyi ya, yok. Ya aslında bir de düşünüyoruz ama. Böyle biraz Fransız aksanıyla bir maç yazabilecek birilerine ihtiyacımız var. Onu henüz tamamlayamadık. Bizim bir kalıbımız var zaten ona uygun hemen biz oturturuz hiç merak etmeyin. Alafifili Al fili bir şey göndereceğiz size. İsmi de Alafifi olacak büyük ihtimalle. Peki Yaz Bey o... sizi kime benzetiyorlar? Ya beni küçükken annem babam Erol Taş'ı çok benzetiyormuş böyle saçların falan da çok... Kıvır kıvır aynı. Bire bir aynı. Anneniz babanız <gülüyor> size biraz gıcık mı oluyorlarmış? Ne olur Erol Taş'a bezzetiyor insan. Yani galiba şey biraz ağızlarından getirmişim sanırım. Hmm yaramaz yeremaz, yeremazlık. Yani Kısa o... adam rolü. Fiziksel yani. olarak da, şey et et sever misiniz siz? Çocukken öyle eti elinizle falan mı yerdiniz? Oradan mı acaba yürüyorlar Yani etle ilgili bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum ama daha çok ben işte onlara çektirmiş olmam. Onlarla. Sonra peki ilerleyen yıllarınızda sizi kime benzettiler yazdı? Yani ilerleyen yıllarda daha um, melum karakterleri benim sevdiğimı düşünüyorum ama kimse de çıkmadı ki ya sen şuna benziyorsun. Demedi. Kimi, Sizde çık, de mi böyle bir demedi. şey? Benim gibi siz de hiç kimseye benzetilemiyorsunuz. Ne kadar güzel. Yani yani şimdi... Evet galiba galiba. Bireysellik. İçselen bireysellik. Beni uzun yıllar Bülent Kayabaşı onu anca yani sildim. Bülent Kayabaş'a benzetilmekten. <gülüyor> Allah'tan Bülent Kayabaşı biraz yaşlandı da. Ama gençlik yıllarında fena değil yani. Neredeyse 3 aşağı 5 yukarı aynıyız. Yok canım yani siz de ona benziyorsanız. Siz... Biraz kime benziyor o zaman düşünmek lazım yani. <gülüyor> çok güzel toparlamaya çalıştınız yaz Bey. Ee, ama çok, <gülüyor> çok zarif bir insansınız. Teşekkür ederiz. İşte Başarılar diliyorum. İnsan zayıf şey, zarif oluyor. Çok teşekkür Hakikaten ediyoruz. Öyle. Sağ olun. Hoşçakalın Yağız Bay bay. Boyek Mavi demiş ki herkes birine benzetiyor ama isim veremiyor demiş. Sizi birine benzetiyorum ama kim olduğunu çıkaramayacağım. E Eşime sordum demiş. E Ö... Beyefendi, kiraz diyelim. Bütün halde bir şeye benzetemedi ama gözler Brad Pitt, çene Matt Damon, kulaklar Al Pacino'ymuş. Yine toparlama bir şey çıktı. Toplama bilgisi herhaldeye de bitirmiş zaten. <gülüyor> Valla o da hiçbir şeye benzemez. Peki, hemen bir reklama gidelim ardından tekrar birlikte olalım olur mu? Olur. Ben de aynı 9.35 oldu saatimiz. Tamam yalan söylemiyorum. 9.36 oldu tamam mı? Sizden bir dakikayı sakladım. Onu da sanki kendi keyfime saklamışım gibi anlaşılmasını hiç istemiyorum. Sizden bir dakika çalmış pozisyonuna düşeceğim. O yüzden sözü Oktay'a bırakıyorum. Oktay. Valla Twitter'dan e, dinleyicilerimiz e, yazmışlar. Burak Bey demiş ki mesela beni Arnavut Şevket'e benzetirler demiş. Durumu vahimmiş o zaman ne diyeyim yani. Ondan sonra. Üzülmesin, olsun onun da sempatisi yeter. Yani bunu üzülmek sevinmek bilmiyorum ki ne hissetmek lazım sonuçta yani sen sadece benzetilersin sempati ya o, sempati olarak baya yüksek ama e, şey olarak ne derler ona e, böyle hani bir erkek tabii ki böyle atıyorum bir George Clooney'ye neden benzetilmesin bir semiyol Jackson. yani örneği var önümüzde. Murat Bey demiş ki Faiz sesin senin sesinde Yekta'ya benziyor demiş Yekta sevgili Yekta Kopan, kopan sevgili demiş. Kopan ah ha ha çok güzel çok sevindim Melekler korusundaki Özgün Özgüre benziyor rum demiş ben demiş ben. Kim o? Melekler korusun. Onu ben araştıracağım. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz. Nefes nefese, Hı, soluk tutuk. soluğa adeta bir maceradan çıkmış gibisiniz. Buyurun. Yok, ya, sınav bekliyordum da. Arayın, Hı. siz hemen aşağıya Arayayım çıktım. dediniz. Sına sınava mı gireceksiniz? Aha. Ee, eşya Ay, hukuku kolay mu? Kolay gelsin. Eşya hukuku yok, mu? Hay Allah. Yok, ne peki? Alan çalışması. Alan çalışması. Alan çalışması. Bir, Vallahi yani. uydurdunuz şu anda uydurdunuz. Alan çalışması <gülüyor> diye bir şey mi olur ya? Yok gerçekten Bunu sorabilir. Benim düşündüğüm için şeynatma baktım, baktım. Alan çalışması. Peki hangi, Peki, hangi okul, hangi okul, hangi bölüm diyeceğim o zaman? Hazreti Bepe, İngiliz Dil Bilimi. İngiliz Dil, Bilimi İngiliz böyle Dil Bilimi'nde böyle bir alan çalışması diye bir şey yok. Bunun İngilizcesini söyleyin bana fundamentals diye geçiyor ama fundamentals bir... <gülüyor> Ya bırak Allah aşkına. Alanın ne olduğunu İngilizce biliyor bize yutturuyor burada fundamentals diyor. İçinde en azından bir area e falan Area e falan filan geçmesi lazım yani. Gerçekten Türkçe İngilizce ançedir şey Türkçe salakçası Tamam biz okuyamadık ya o yüzden bizi... Hep bizi vuruyorsunuz. <gülüyor> bizi böyle. vurun tamam yüzümüze vurun. Ben düz lise mezunu olduğum için Ondan sonra İngilizcemiz hep böyle oldu tabii. Ondan böyle bizi hep kandırıyorlar yani. Valla bence vaktini almayalım çok. Şu anda bir evet yani. heyecan da vardır. Yok yok. Var, var... İlk tane heyecan olduk. En He fazla heyecan. kalırım. Pardon kaçıncı yılınız bu okuldaki? İkinci üçüncü sınıf feyim. şeyim yok. E zaten ikinci sınıf dersi fahir, alan e, çalışması bilmiyorum ki. Yani kaçıncı ya? sınıf? Fundamental. Sınıf sınıftayım. Sınıftayım. Evet, peki. E, yani bakalım normal zamanda umarız bitirirsiniz. Yani en fazla ne olur ki kalırım <gülüyor> yani bir zihniyette. E, kime benzetiyorlar? Hemen alalım hadi sizin cevabınızı. Ya normalde söylemezdim. hani bunu söylemekte koşak şey ama bunu söyleyen peyvan Bey'ler zaten geçen hafta kaybettim o yüzden alayım söyleyeyim. Hayır başınız işte sağ olsun. sağ olsun. Teşekkür ederim. Tezam ben Nurseli dizle benzetiyordu. Nurseli idil. Çok ama çok bir şey değil aslında. <gülüyor> Niye canım Nurseli idizin gençlik yıllarında Nurseli güzeldi, Nurseli alımlıydı. Sevgili Nurseli mi diyorsun? Sevgili yani? Nurseli yani, ne sevgili, ya? ya, sevgili idil yani. <gülüyor> iyiyiz. Ee, peki efendim yazdık listemize o zaman. Hem listemize yazdık hem kafamıza kazınık yani Gizem Hanım şu anda böyle bir şey var. Benim gözümde Gizem Nurseli İdiz. Bitti gitti. Çok teşekkür Ay. ediyoruz. Sınavınızda teşekkür başarılar de. dileriz başarılar size. Başarılar diliyoruz evet. Sağ olun. Kal kalmayın o, ve de sınavdan. Hadi elinizden en, Yani elinizden gelen tüm çabayı. <gülüyor> Fundamentals. Ezgi Hanım demiş ki, yanılmıyorsam Ezgi ismi, e, Cindy Crawford'dan Natalie Portman'a uzanan geniş bir yelpaze. Yani. <gülüyor> ki ben hiçbiriyle alaka kuramıyorum demiş. <gülüyor> bir de oraya gülümse. Çok keyifli ya. Ondan sonra. Yani sabah kalkıyorum Natalie Portman, akşam yatarken Cindy Crawford. Mert Bey, şu anda pek bir şeye benzetilmesem de 20-25 yıl sonra George Clooney'e benzeyeceğimi tahmin ediyor demiş. Yani benzetmiyor kimse ne? ama tahmin tarafından Çinler i̇şte tarafından. Kulislerde diyor. mi geçiyor adı, ne oluyor yani? <gülüyor> Birileri e, gülü Birileri benzeyen benzetilen dinleyicimiz var. Ama bizi doğru. kandırmasınlar ya hani şuna benziyorum deyip de hani benzesinler yani lütfen. Neye kandırsan olacak fahir. canının yiyirim diyorsun. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gökhan ben Gökhan Çeliksoy. Gökhan, Gökhan Bey hoş geldiniz. Gökhan, Gökhan, Gökhan Çeliksoy diye yazıyorum ben şu anda. Gökhan Bey neredesiniz? Ben şu anda arabadayım ne kadar doğru gidiyorum Ne güzel ne iş yapıyorsunuz Gökhan Bey Ben inşaat şirketim var İnşaat şirketiniz var hususi kendinize şahsınıza ait yani Kendi şahsı var kendi Adı ne Gök Gökhan sence. İnşaat Vallahi ben de olsam kendi adı, adını vermeyin ver ver, ver <gülüyor> Verdiniz bile Ama biraz. Aman, verin canım ne olacak Bey. Siz, siz iş yapın ya ne olacak yani? Yani Uzayan kol bizden olsun yani, Gökhan Bey Hemen şu anda evet herkes geliyor Bize de bir şey yapar mısınız diye Kime benzetiyorlar sizi ya yani şimdi esasında şöyle interessam bir e, evrimden bahsedeceğim size. Benim gençlik yıllarımda siz hatırlar mısınız bilmiyorum yani geçen yeter herhalde ama söylentinizle denk gelir sizin. Yok canım Michael her türlü Knight vardı karaşimşek. Hatırlamaz mıyız Michael Knight'ı sokaklarda bağırırdı karaşimşek başlıyor diye ya. Heh aynen öyle. Şimdi de gençlik yıllarımda be de saçlarım kıvırcık, hafif uzun. Böyle fizik ona benziyor o de ona benzetirlerdi. İnce bacaklı mısınızdır Gökhan Bey sizde? Aynen öyleyim ya. Söylemeseydiniz keşke. Vallahi ince İn... bacak popo diye geçer hatta. <gülüyor> i̇nce bacak kot diye geçer benim de <gülüyor> bildiğim. Vallahi diyeyim. yani evet. Yani, yani aynen, aynen öyle. Hatta çok bazı şimdi şikayetçim de diyorlar ki işte böyle tırdan bacak diyenler var. Yok yok yok. Olur mu? O, o zarif bacakları kimsenin böyle demeye hakkı yok. David Hasselhoff'a benzemek için ince bacaklı olmak şart. Şart hoş. Evet. Evet sonra zaman geçti. Daha sonra işte zaman geçti. Böyle e, saçlarımızı... Ben o zamanlar uzun böyle uzun saç moda vardı. Ben evet. sonra saçlarımı kısa kestirdim. Bir de benim böyle ağzımda hafif e, imalat hatası var. Yani böyle sola doğru bir yer yamuk bir gülüşüm var. Çemçürme mi? Ya e, çemçürme ama alameti farikası. yani o evet, şey o. değil yani ya gayet aileli olur. Kim aklınıza geldi öyle deyince Bruce Fis. Keşke gelmesine fırsat verseydiniz <gülüyor> ya. yani. Vallahi hemen Hiç. söylediniz. Biliyorsunuz o dönemde de buruş biz çok. Buruş biz. Gelmişsiniz peki? Saç var mı daha doğrusu? Yok yok saçlarım kısa saçlarım var canım çok şükür. Ya biz o zamanla bu zaman şeyrende var. Yani buruşkus kadar olmadım çok şükür ama. Hı hı. Çok saçlarım güzel. Seyrendi. Vallahi mükemmel bir şey peki anlattınız. Peki En son size. bir tane daha söylemeniz lazım bu evrim teorisine göre. En son bir daha söylemem lazım. Ee, en son yok canım kasmayın. Eğer benzetiyorlarsa <gülüyor> şey yapın yoksa. Şöyle <gülüyor> Ahmet Özsan'ı, adamın geçti yaş uturdu. Ondan sonra Ahmet Özsan'a benzetmeye başladılar. İşte saçlar yanına ayrılmaya başladı. Böyle tüysüz saç. Bir kalem on yekihan bu... diye geçecek artık. Allah Michael ya. Knight, Olmaz. Bruce Willis Olmaz. ve Ahmet Özsan'ı tek potada eriten dünya üzerindeki tek kişisiniz. Gökhan <gülüyor> Bey. Sizle beraber olan hanefi ne kadar mutlu. Yani her gün farklı evet. bir tat, farklı bir lezzet. Eşim binanın çok da şikayetçi yani benim bu halimden tavrımda. Ondan sonra kendisi de ben şeye çok benzetirdim zaten. Hülya, Hülya Koçiğit'in gençliğine. Hülya Avşar mı Koçiğit mi? Koçiğit, Koçiğit. Koçiğit çok güzel. Vallahi Hülya da... Koçiğit, zaten böyle bir masum hali vardır ilk gençlik yıllarında. Sizde de tabii az canlar yakmadınız Gökhan Bey yani vallahi. Bravo, <gülüyor> Efendim, tebrik e, ederim. <gülüyor> konuyu değiştirmeler. Kızım benim üniversitede 21 yaşında. başkent üniversitesinde okuyor. Ne güzel. Bu, bu karışımdan ne çıktı? Mayda Sayvesi. Maalesef Ailes'e mi benziyor kız? Aman Allah huyu benzemesin. Bir dakika çok attım çok attım. Şu öbür kız ya. Ö hani böyle esmer. O da aynı yaşlarda yine böyle. Esmer dediğiniz bayağı esmer olan Rihanna tipi bir şey mi? Çok çok değil ya o kadar değil. Şeyin <gülüyor> e, onun kumralı diyorsunuz. Adını sen getir dedi ama getiremedik vallahi Gökhan Bey. Getiremedik Bey'den. vallahi. Olsun biz bir araştıralım sağ olun Gökhan Bey. Yani e, ne derler? E, yüreğinize sağlık diyeceğim. E, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Efendim. Çok severek böyle yoldaki o keyfe dönüştüyorsunuz sohbetinizle muhabbetinizle. Aşk olsun o Gökhan kadar böyle Hakikaten bizden hissediyorum ki size böyle arkadaşlar muhabbet ediyor. Ben de dinliyor gibi oluyorum. Anne ne kadar güzel. Hem nasıl keyifli. Hem seviye anlamında hem... Ama bizi şımartıyorsunuz anlamında. Gökhan Bey. Bizi şımartıyorsunuz valla. Şımartma konusuyla ilgili. Ya, hakkınız var, size şükür 2 yıldır 3 yıldır ki dinliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, mesela bizim yaş kurumumuzda bilmiyorum. Hani ben 45 yaşındayım. ne kadar. E, valla bizde 40'a geldiğimiz şey için sıkıntı yok. Gökhan Bey rahat olun. Bizde... <gülüyor> Zaten bazen böyle dinliyorum eski muhabbetler. Çocukluğunuzu falan anlatt zaman bayağı böyle hakikaten güzellerlerden buluyorsunuz. Yayınıza başarı var. Sağ olun. Hayır. Görüşmek Görüşmeler. üzere. De Estağfurullah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Barcelona futbolcusu Iniesta'ya benzetilmişliğim var ama koşarken demiş Aydın Bey. Demek ki insan koşarken başka birine insan insan yani, koşarken çok dururken başka birine, koşarken başka birine benzetilebiliyor. Yani. Ondan sonra e... bir isim daha söyle ondan sonra reklama gideceğiz. Tamam. E... Şey demiş İsmail YK'ya benzetiyorlarmış Murat Bey mesela. Bir, bir işe yaramasını geç psikolojim kendimi, kendime güvenim yerlerde kendime demiş. güvenim tam demesi lazım olur mu bir ya şey e neydi yurtsever kardeşlerin seven kardeşlerin, seven kardeşlerin günahı beyni, neydi beynidir evet Son o zaman. zaman şimdi hemen e reklamdan hemen akabinde geleceğiz hemen akabinde küçük reklam arası hemen akabinde buradayız modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar evet <gülüyor> Çok güzel Twitter geldi hakikaten onlardan Twitter. Biraz bir Şu demek... Twitter iyi ki açıldı Fahir Valla hakikaten ha? ferah ferah giriyoruz be Neydi o kara günler ee, Kara günler öyle, hala öyle ülkeler var biliyor musun Bu Twitter 2014 gireme Twitter'a giremeyen ülkeler var Yazık onlar için o kadar üzülüyorum ki Kenan Bey demiş ki gençliğinde Steve McQueen Hey yavrum hala Steve McQueen Steve McQueen'in gençliği mi yoksa Steve McQueen'in şu andaki hali mi Kenan Bey? In. Şu andaki hali bence Steve McQueen. Hatta Hatta taş çıkar. Yaşasaydı Steve McQueen'de Kenan Bey'e benzerdi. Yani benziyor demek. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın. kimde görüşürüz beyefendi? Nazım ben Nazım Bey hoş geldiniz. Hoşbulduk. Neredesiniz Nazım Bey şu anda? Şu anda işe gitmek üzereyim. Çok güzel ferah ferah. Evlersiniz. evdesiniz yani hala. Bu ne rahatlık Nazım Bey? Yani bir şey soracağım. Hakikaten nere saat 10 oluyor? Bu saatte işe mi gidiyor? Ama Biz geç, bile bu saatte gelmiyoruz. Dün işe. geç çıktı Nazım da ondan. Bugün evet aynen öyle. Bugün izin almıştım sabahtan dün geç çıkarak. Yani, yani ne izni kimden aldınız? Geç çıktıysanız kimden izin aldınız? O saatte şey mi vardı? O saatte hepimiz çalışıyorduk. Hepimiz Çok çalışıyorduk. yoğun çalışıyoruz. Evet. O zaman size başarılar diliyoruz Nazım Bey. Kolay gelsin Nazım Bey. Ne iş tamam. yaptığınızı tam olarak şey yapmasak da. Söylemek istemediğiniz her halinizden fark belli. Ettik. Ee, evet. Onu söyledik. Kime benzetirler Nazım Bey sizi? Şimdi normal dururkenki halim <gülüyor> normal Dave dururken Grohl'a kendini... benziyor. Yani Kime? Da... Dave Grohl vardı. Nirvana'nın davulcudur. Dave Grohl, evet. Dave Grohl. Mahallenin gençleri ve yazlıkta sitenin gençleri ona benzetirlerdi. Tabii bu 15 yıl önce falan. Seattle'da bir mahalle bu. Five. Evet. Yanlış yani, anladım. Yani, Bu işi iyi bilen çocuklar vardı. Tamam. Koşarken de Hüseyin Bolt'a benzetiyorlar. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Yani, Allah kaderini benzetmesin diye be Şu anda bile benziyorsunuz yani evden çıkmak üzere. Çıkıştan önceki haliniz bile benziyor yani. yani evet olabilir. olabilir. Yani şey Çakar Bolton... bir yana biraz önce bir hanfendi aradı bilimden. Aha. Ben de oranın eski mezunu olarak o dersin İngilizce adı work. Field work evet. Araziye çıkarak dil araştırmaları yapılır. Evet, sonradan fundamental diye bir şey evirmişler. Yani umarız... fundamental'a çevirmişler yani bu işte gençlik böyle herhalde bilmiyorum. Umarız abi. o zaman sınavda bu dersin adı ne diye sormazlar çünkü maalesef. <gülüyor> yani. yani Gizem Hanım şey yapabilir orada. Biraz İngilizcesi zayıf sanırım. Çalışması lazım. Ben de çünkü ben. falan filan <gülüyor> field falan bir şey olması field lazım ya. abi. Field abi araya biz de orada araya falan dedik ama yani yani kusura bakmasın biz farklı bölgenin İngilizcesini kullanıyoruz. Nazım Bey teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim sağ ol. Oğlum, ben teşekkür ederim o, esas biz teşekkür Sağ olun Sağ olun Gizem Hanım söylemiş zaten kitabın adı Fundamental'mış dersin adı da Field Study'miş. Field Study. Bunu da Study. netleştirmiş nice. olduk. That's nice. Burner demiş ki saçım ve boyum uzun olduğundan İngiliz futbolcu demiş. Aa hangisi? İngiliz futbolcu. İngiliz, Her, herhangi bir herhangi İngiliz, İngiliz lisanslı İngiliz futbolcu. futbolcu. E, en uzun boylu bir tane vardı ya. Zayıf, ince. Ha ince, ince, evet. Bir. Neydi onun adı ya? Neydi onun adı ya? Nartallo diye simgeliyor. Yok oh, canım ne Nartallo'su. Hayır ona, <gülüyor> <gülüyor> ona, ona da benzemiyordu gerçi de. Zayıf, ip, ince, upuzun. Evet ya bir adı vardı onun. Neydi o? Bir adı vardı. Kafa golü ben. falan filan değil mi? Uzun boylu. O kadar hiç yani. Bilemedik ya. Gökhan Eren Kamer demiş ki saçlar kısayken Luis Figo saçlar uzunken haktan denilen o şarkıcı. Haktan denilen o şarkıcı. Maalesef hatta tanışmak isteyenler de olmuştu. Ha şarkıcı diye gelen tanışmak isteyenler olmuş. Bak demek ki tarafsız gözler de benzetiyor. Yani bu çok önemli. <gülüyor> Ondan sonra ortaokulda Erdal İnönü'ye şimdilerde ise İngiliz futbolcu Peter Crouch. Ha Peter Crouch. Crouch, Crouch. Heh, Peter Crouch'a Crouch benzetirler efendim demiş. Yine Afterburner Önder Bey galiba. Günaydın ha. efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz. İsmim Cengiz. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Neredesiniz Cengiz Bey? Aa, şu anda Urfa'dayım. Aa, ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Urfa'da demek durumundayım. Kusura bakmayın. <gülüyor> ne yapıyorsunuz Urfa'da? Ha, ben yurt dışında yaşıyorum aslında. Programınızı da canlı dinleyemiyorum. Zaten hep podcastlerden takip ediyorum. Bugün Twitter'da tweet'i görünce aradım. Burada şu anda tatil yapıyorum. Ne güzel. Ne kadar Neredesiniz güzel. Neredesiniz Urfa'da tam olarak? Urfa'da tam olarak şu anda şeydeyim, İpek Yol Caddesi üzerinde bu şey, e, Hilton otelin önündeyim. Süpermiş. Peki şey mi, böyle bir tur kapsamında mı şu ya, anki durak? Hayır, ben Ben, abimle eşeği şeklinde bir tatil yapıyoruz şu anda. Nereye Vallahi... gideceksiniz mesela bu Urfa'dan sonra belli mi yoksa Urfa özelinde? Kapa Kapadokya'ya gidiyoruz buradan he, sonra. He. Yine şeyle, kendi arabamızla gideceğiz. Yani uçak falan öyle bir şey değil. Daha sonra Ankara'ya geleceğiz ve ondan sonra artık neresi olur. Ankara'da muhakkak Malazgirt Bulvarını ziyaret edin Cengiz Bey. Yurt dışında göremezsiniz öyle bir şey. Vallahi o turistik anlamda Ankara'mıza büyük bir katkı oldu. Büyük katkısı ee, var. Sadece Ankara'da bulvar böyle bulvar. bir bulvarın böyle. Ben sürpriz artık şehrini gö gezdince görürsün. Malazgirt Buluları. Malazgirt Buluları yazın bir yere. Sonunu söyleyelim mi? Heyecanı Hayır. kaçmasın. Sonunu o bilen kahraman olamaz ben programı, ben programı dinleyemiyorum zaten şu anda. Muhtemelen spoiler da alamayacağım o yüzden. Yani işte söylemiyoruz. Sonunda bir sürpriz var yolun. Ya yani düşünün? Böyle söyleyelim biz size. Siz gelince muhakkak gelin bakın. Ve iyi gezmeler diyoruz size. Ve cevabınızı hemen alalım. Evet. Cengiz Bey sizi kime şimdi, benzetiyorlar? Şimdi, Şimdi e, bir kere oldu bu. Bir arkadaş ortamındaydık ve daha önce hiç tanımadığım birisi bana sen Nat King Cole'a çok benziyorsun dedi. Nat King Cole mu? Nat King Cole evet. Çok iddialıymış. Vallahi hakikaten çok. Çok iddialı. Ben dedim ne alakası? Tamam yüzümü biliyorum herifin. Ve ortamdaki diğer herkes de o söyledikten sonra aa evet falan demeye başladı. Daha sonra hani ya e, birisi şey dedi en azından bir %70 falan benziyorsun dedi. dedim. rengimiz bile aynı değil. İşte %30 da oradan kırılıyor zaten dediler. Siz... Soru fotoğrafı baktım, Nat King fotoğrafına bir avcı gözüyle baktım. Aynısın. benzerlik var yani. Var, işte. Vay be, helal olsun bunu tespit yapan arkadaşınıza. Ya müthiş bir şey gerçekten. <gülüyor> Valla çok mutlu oldum ya, Nat King Cole'a benzetilmek hakikaten. Bir kuple bir şey söyler misiniz? Hayır tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi işte %30'dan daha fazla. Ben size %10'da oradan kırıyorum. Ben, ben kırmıyorum çünkü göremedik onu. %70 benziyor bence şu bence de. haliyle, şu tavrıyla. Sağ olun Cengiz Bey. Görüşmek, <gülüyor> Görüşmek üzere, hoşçakalın. Size hoşçakalın. Hoşça Cengiz, Cengiz Bey. Hatice Hanım, Julian Mour'a benzetiliyorum Aa. demiş. Genç hali tabii ki ne demiş. Yani tabii ki ne? Yani Julian burada afeti devran Julian Mour. Ondan sonra babasını benzetmiş Deniz Bey. Kime? Vincent Del Bosque. Beşiktaş'ın başındaki kişiydi değil mi? Hı hı. Delbosk. Ne kasabı? Bir Kuvvet. şey kasabı dendi de gönderdi ya. <gülüyor> Valla onu bilmiyorum Çok acıklı biten sonlardan biriydi. Bu başka... bizim mahalledeki kasaba benziyor. <gülüyor> Ondan sonra başka okumadığımız tweetler var tabii ki. Şu var kasız... var ama programın sonuna geldik Oktay Bey. B geldik. Evet Gel o yüzden bir e, artık... Zırna'nın zırt dediği programın bittiği yere geldik. O yüzden... Hayır bu arada küre senin tarafta kalmış. A stüdyosunda stüdyosunda kalmış sura bakma. Ee, küreyi askısı ama burada. O yüzden yuvarlayarak herhalde bulacaksın. Yer, yerde yuvarla bir abi. Yuvarla. Dur dikkat et. Dur, dur. Dikkat da... et. Çarpma oraya abi. Bı tıp diye atar kendini. Abi kaç da şeyin altından. Ayağı tamam falan. al abi. Evet Özürüz sevgili dinleyiciler. Aldım. Heh, aldım. Heh. Ay buralar tozlanmış. Ondan şey toz bulaşmış üstüne. Elir. Şu büyük parça tozun üstüne durduğu şeyi alayım ben o zaman. Küremizi açıyoruz. Aç abi. Bakalım. Yaz. Yağız Bey. Erol Taş'a benzetilen Yağız Taş, değil mi? Erol Taş Yağız. Valla kök hücre teknolojisinde lider marka Yağız. Hacettepe kök hücre kazanıyor bugün. Dediler işte <gülüyor> kök hücrenin önemi, önemi. Alın size kök hücrenin önemi. Walk Walk'tan e, yemek kazanan dinleyicimiz oldu. Double double oldu. yemek kazandı. Afiyet bal şeker olsun. löplöp löp et olsun. Ondan sonra yedikçe bizi ansın. Andıkça... Ee, hayat e, daha da anlamlansın. E hadi o zaman sen Oktay bugün tavuk dedin, lolita dedin ya al sana bende lolita diye bir şarkı var onu çalayım mı? Çal abi. Bu saati de böyle kapatıyoruz. Bugün de böyle bilsin ya. Bugün de lolita gibi bir gün olsun. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar